Bismillahirrahmanirrahim. Süslenme bölümü. 5008 Ayşe annemizden. Ali vesselam ve onun şeyi fıtrattandır. Buyruk kısaltma, tırnakları kesme, parmakların arasını yıkama, sakalı bırakma, misvak kullanma, istinçak, koltuk katlarını temizleme, etek tıraşını istinca ve istibradır. 5009, 5010. 5.011 5.012 Aynı 5.013 İbn Ömer'den Bıyıkları kesin Sakalları bırakın 5.014 yine aynı 5.015 Zeyd bin Erkam'dan Aleyhisselatü Vesselam Bıyığını kısaltmayan bizden değildir 5.016 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Başının bir kısmı tıraş edilmiş Bir kısmı edilmemiş bir çocuk gördü Böyle tıraş etmeyi yasakladı ve ya başının tamamını tıraş et yahut da tamamen saçlarını bırak buyurdu. 5017 Ali'den Aleyhisselatü Vesselam kadının başını tıraş etmesini yasakladı. Bu adet zayıftır. 5018 ve 19 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam başı alacalı tıraş etmeyi yasak etti. 5020 Vail bin Hucur'dan Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gittim. Saçım uzamıştı. O sırada Aleyhisselatü Vesselam sinek dedi. Bu sözüyle beni kastediyor sandım. Hemen gittim. Saçımdan biraz kestikten sonra yanına geldim. Seni kastetmemiştim. Böyle daha güzel olmuş buyurdu. 5021 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam'ın saçı ne çok kıvırcık ne de düzdü. Hafif dalgalıydı. Kulakları ile omuz arasındaydı. 5022 Humeyt bin Abdurrahman el Himyeri'den 4 sene Resulullah'ın sohbetinde bulunan Ebuhureyra gibi yanından ayrılmayan bir adam arastadım. Ali vesselam saçımızı her gün taramamızı yasak etti buyurdu. 5023 ve 24 Abdullah bin Mugaffer'den Ali sallatü vesselam saçlarımızı devamlı değil de zaman zaman taramamızı söyledi. 5025 ve 26 Hasan ve Muhammed saç zaman zaman aralıklı taranmalıdır dedi. 5027 Ayşe annemizden, Ali Selamet ve Selam işlerini sağdan başlayarak yapmayı severdi. Sağ eliyle alır, sağ eliyle verir. Bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi. 5028 Beradan, Ali Selamet ve Selam kırmızı hırkasını giymiş, saçlar omuzlarına kadar inmişti. O kadar güzeldi ki hiç kimseyi onun kadar güzel görmedim. 5029 Enes'ten, Ali ve vesselam'ın saçları kulaklarının yarısına kadar inerdi. 5030 Beradan Ali ve vesselam kadar güzel kimse görmedim. Kırmızı ırkasını giymiş, saçları omuzlarına yaklaşmıştı. 5031 Bera'dan, Abdullah bin Mesit şöyle dedi. Kimin kıraati üzere okuma memle diyorsanız Resulullah'a 70'ten fazla sure okudum. O zaman Zeyd saçları iki parça halinde örülmüş çocuklarla oynuyordu. 5032 Ebu Vail'den Abdullah bin Mesud bize konuştu ve şunları söyledi. Zeyd saçları örülü çocuklarla oynarken ben Resulullah'ın ağzından 70'ten fazla sure okuyup öğrendim. 5033 yine aynı 5034 Vahil bin Hucur'dan ve Vesselam'ın yanına gittim Saçlarım uzundu Seni uğursuz dedi Beni kastediyor sanarak gittim Saçımdan biraz kestim Yanına gelince seni kastetmedim Fakat böyle daha güzel olmuş dedi 5035 Rüveybi bin Sabit'ten Aleyhisselatü Vesselam Ya Rüveyfi olur ki benden sonra uzun zaman yaşarsın O zaman insanlara haber ver kim özenerek sakalını kıvırmaya ve toplamaya çalışırsa yahut nazarlık takarsa yahut hayvan tezeyi veya kemikle istinca ederse bilsin ki Muhammed ondan uzaktır. 5036 Şurayb babasından naklediyor. Ali sallallahu ve selam saç ve sakaldaki beyazlaşan kıllar yolmayı yasakladı. 5037 ve 38 Ebuhureyri'den Ali sallallahu aleyhi ve Yahudi ve Nasara sakallarını boyayamazlar. Siz onlara uymayın buyurdu. 5039 ve 40 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve şüphesiz Yahudi ve Nasara sakallarını boyamazlar. Siz onlara uymayın, boyayın buyurdu. 5041 İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve ak sakalı boyayın, Yahudilere benzemeyin buyurdu. 5042 Rübey'den Ali sallallahu aleyhi ve selam aksakalı boyayarak değiştirin. Yahudilere benzemeyin diyor. 5043 İbn Abbas'tan Ali sallallahu aleyhi ve selam son zamanlarda sakallarını güvercinlerin gerdanı gibi siyah boyayanlar cennet kokusunu alamazlar dedi. 5044 Cerir'den Mekken'in fethi günü Ebu Kuafeyi getirdiler. Saçı ve sakalı bembeyazdı. beyazdı. Ali sallallahu aleyhi ve selam bunun saçını ve sakalını bir şeyle boyayın siyah olmasın dedi. 5045 Ebezer'den Aleyhisselatü Vesselam saç ve sakalı boyayacağınız en iyi şey kına ve çivittir dedi. 5046'dan 50'ye kadar aynı. 5051 Ebu Remse'den babamla Resulullah'ın yanına gittik sakalına kına yakmıştı. 5052 yine aynı. 5053 Zeyd bin Esrem'den Abdullah bin Ömer'i sakalını sarıya boyarken gördüm. Ya Ebu Abdurrahman sakalını sarıya mı boyarsın dedim. Resulullah'ı sakalını bununla boyarken gördüm. Boyadan hiçbir rengi bunun gibi sevmezdi. Bütün elbisesini hatta sarığını bile bununla boyardı. 5054 Katade'den Enes Erdem'den Resulullah sakalını boyadı mı diye sordum. Enes sakalı boyayacak kadar ağarmamıştı. Sadece yanaklarının üzeri ağarmıştı. Dedi. 5055 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam'ın saçını ve sakalını boyamıştı. Sadece biraz dudağının altında, biraz yanaklarında az da başında aklık vardı. E, 5054 55 Enes'ten yine aynı 5056 Abdullah bin Mesut'ten ve Vesselam on şeyi hoş görmezdi. Safran yani haluk ile saç ve sakalı boyamayı, etekleri yerde sürmeyi, altın yüzük takınmayı, tablo oynamayı, kadınların süsüyle yabancılara görünmesini, sokağa çıkmasını, meşru dualardan başka efsun yapmayı, nazarlık takınmayı, insan menisini meşru halden başka yere akıtmayı, emzikli kadına yaklaşarak çocuğun sağlığını bozmayı, bu sonucu haram değil, sonuncusu haram değil, mekruhtur o Sayf. 5057 Ayşe annemizden bir kadın Resulullah'a eliyle bir yazı uzattı. Ali sallallahu aleyhi ve elini kapattı, yazıyı almadı. Bunun üzerine kadın "Ya Resulullah sana bir yazı uzattım, almadın." dedi. Ali sallallahu aleyhi ve "bilemedim. Uzanan kadın eli midir yoksa erkek eli mi?" Kadın "Hayır, kadın eli." dedi. Ali sallallahu aleyhi ve "Eğer kadın olsaydın tırnaklarına kına yakardın." buyurdu. 5058 Ayşe annemizden bir kadın Ayşe'den kına yakmanın hükmünü sordu. Ayşe de caizdir dedi. 5059 Ebu Hüseyin'den Arkadaşım Muafir kabilesinin Ebu Amir'le beraber İlya'ya da namaz kılmak için çıktık. Orada Asap'tan Ebu Reyhan adilen ezitli bir adam vaaz verecekti. Arkadaşım Ebu Amir mescide benden benden önce gitti. Daha sonra ben de gittim. Yanına oturunca bana Ebu Reyhane'nin vaazını dinledin mi dedi. Ben hayır dedim. Ebu Amir onu dinledim. Resulullah on şeyi yasakladığını söyledi. Gençlere özenerek dişlerini inceltmek, dövme yapmak, ak kılları çekmek, iki erkek çıplak bir yatakta yatmak, iki kadın çıplak bir yatakta yatması, erkekler acemler gibi işten ipek elbise giymeleri, ecnebiler gibi omuzlara ipek şal koymaları, kaplan derleri üzerlerine oturmaları, eğerin üzerine kaplan derisi koyup üzerine binmeyi idareci olmayanların yüzük takınmaları. 5060 Muaviye'den aleyhissalatü vesselam faydasız batıl şeyleri yasak etti. 5061 Said el Makburi'den Muaviye bin Ebu Sufyan'ı minberin üzerinde elinde kadın saçından bir perük saç olduğu halde gördüm. Şöyle dedi. Müslüman kadınlara ne oluyor? Böyle şey yapıyorlar. Aleyhissalatü vesselam hangi kadın Başına başka bir saç korsa peruk takarsa batıl ve boş şey ilave etmiş olur derken duydum. 5062 Esma'dan Ali salatü vesselam başına saç takana ve taktırana lanet etti. 5063 64 ve 65 İbn Ömer'den Ali salatü vesselam peruk takan ve taktırana, dövme yapan ve yaptırana lanet etti. 5066 yine aynı, 5067-68 yine aynı, Abdullah'tan dövme yapan ve yaptırana, kaş ve alın kıllarını çeken ve çektirene, dişlerinin şeklini değiştiren kadınlara Allah lanet etti. 5069 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam kadınların ciltlerine dövme yapmalarını, saçlarına ilave yapmalarını ve yaptırmalarını kaş ve alın kıllarını çekmelerini ve çektirmelerini yasak etti. 5070 Abdullah'dan bilerek faiz yiyen, alan, yediren, veren ve onu yazan, güzellik için dövme yapan ve yaptıran, zekat vermeyen ve hicretten sonra mültet olarak çölde yaşayan, bedevileşen kıyamet günde Resulullah'ın nisanıyla lanettirecektir. 5071 Ali'den ve Vesselam faiz yiyeni, yedireni, onu yazanı, zekat vermeyeni lanetledi ve ölünün arkasından bağırarak ağlamayı yasak etti. 5072 haristen Ali sallallahu aleyhi ve selam faiz yeneni yedireni faize şahitlik yapanı ve onu yazanı tedavinin dışında dövme yapanı ve yaptıranı lanetledi. Hulle yapan ve yaptıran zekat vermeyen de ve ölünün arkasından bağırarak ağlamayı yasak etti. Ağlayana lanet etti. 573 5073 şuaytten Ali sallallahu aleyhi ve selam Faiz yeni yedireni, faizin şahidini, katibini, cilde dövme yapanı ve yaptıranı lanetledi ve ölü'nün arkasından bağırarak ağlamayı yasak etti. 5074 Ebu Hureyre'den, Hazreti Ömer'in huzurunda dövme yapan bir kadın getirildi. Bunu görünce Ömer, Allah aşkına söyleyin, Resulullah'tan bu hususta bir şey duyanınız var mı dedi. Bunun üzerine ben kalktım, ya Emre'l Mü'minin, ben duydum dedim. Ömer ne duydun dedi, ben de kadınlara dövme yapmayın ve yaptırmayın derken duydum dedi 5075-76-77 Abdullah bin Mesut'tan a.s. Allah'ın yarattığı hilkatı bozarak yüzlerinin ve kaşlarının kıllarını alan, seyrekleştiren, cildine dövme yapan kadınlara lanet ederken işittim 5078-79-80 yine aynı 5081 İbn Abbas'tan a.s. en iyi sürmeniz ismittir çünkü o gözleri parlatır etleştirir, kirpikleri büyütür buyurdu. 5082 Simak'tan Cabir bin Semure'ye Resulullah'ın saçlarında ak var mıydı diye sordular. Cabir de, yağ sürüldüğü zaman gözükmez, sürülmezse gözükürdü dedi. 5083 Zeyd'den Ali sallallahu ve sellem elbisesini boyadı. 5084 Muhammed bin Ali'den Ayşe'ye Ali sallallahu ve sellem koku sürünür mü diye sordum. Ayşe renksiz misk lamber sürerdi dedi. 585 ve 86 Ebu Hureyre'den Ali Selamet ve Selam, erkeklerin süründüğü koku kokusu çok ve aşikar, rengi az olanı, kadınlarınki ise rengi çok ve aşikar, kokusu az olanıydı, buyurdu. 587 Ebu Sa'id el-Hudir'den, Ali Selamet ve Selam, İsrailoğullarından bir kadın bir altın yüzük yaptırdı, içine misk doldurdu, o en güzel kokudur. 5088 Ebu Hureyre'den Elbisesi alaca boyanmış bir adam Resulullah'ın yanına geldi. Aleyhissalatü ve ona git elbiseni iyice yıka dedi. Yıkayıp gelince yine git elbiseni yıka dedi. Daha sonra geldiğinde adama git elbiseni iyice yıka bir daha da böyle yapma dedi. 5089 ve 90 Yağla bin Murre'den üzerimde alaca boyalı elbiseyle Resulullah'ın yanına gittim. Bana zevcen var mı dedi ben hayır dedim. Bunun üzerine o halde git elbiseni tekrar tekrar yıka bir daha böyle yapma dedi. 5091 ve 92 yine aynı 5093 eşariden Ali ve vesselam hangi kadın koku sürünürse yabancı erkeklerin yanından geçerse zina etmiş olur buyurdu. 5094 Ebu Hureyre'den Ali ve vesselam koku sürünlen kadın mescide gelirken cünüplükten yıkanır gibi iyice yıkansın. 5095 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam hangi kadın tütsülenirse koku sürünürse yatsı namazına cemaate gelmesin buyurdu 5096 ve 97 Zeynep'ten Aleyhissalatü Vesselam yatsı namazında camiye geleniniz koku sürünmesin buyurdu 98, 99, 5100 ve 101 yine aynı 5102 Abdullah bin Ömer'den tütsü yaptığı zaman öt ağacıyla tütsü yapardı bazen de kafurla öt ağacını karıştırırdı sonra Resulullah böyle tütsü yapardı dedi. 5103 Ukbe bin Amr'dan ve Vesselam hanımların altın gümüş takılmalarını ve ipek elbise giymelerini men etti. Onlara cennet ziyneti ve ipeklerini istiyorsanız bunları dünyada giyinmeyin dedi. Sadece kendi hanımlarına. 5104 ve 105 Huzeyfi'nin bacısı anlatıyor ve Vesselam Ey kadınlar cemaatı Süslenmeniz için gümüş yeter. Bir kadın altın ziynetle süslenir de başkalarına gösterirse mutlaka azap görür buyurdu. 5106 Yezid'in kızı Esma'dan vesselam, Hangi kadın altın kolye takınır da kıyamet günü boynuna ateşten kolye takılır? Hangi kadın altın küpe takınırsa kıyamet günü Allahü Teala kulağına ateşten küpe takar? Fadis zayıftır. 5107 ve 108 Sevban'dan Hubeyre'nin kızı elinde büyük bir yüzükle Resulullah'ın yanına geldi. Bunu gören Aleyhisselatü Vesselam kadının eline vurdu. Bunun üzerine Hubeyre'nin kızı Fatıma'nın yanına gelerek elime vurdu diye Resulullah'tan şikayetlendi. Fatıma da boynundan altın zincir kolyesini çıkarttı. Bunu bana Ebu Hasan Ali hediye etti dedi. O sırada Aleyhisselatü Vesselam yanlarına girdi. Kolye Fatıma'nın elindeydi. Bunu görünce Aleyhisselatü Vesselam Fatıma'ya Ya Fatıma İnsanların Resulullah'ın kızının elinde ateşten zincir var demeleri seni sevindirir mi dedi. Oturmadan yanlarından çıktı. Resulullah'tan bu sözünü duyan Fatıma altın zincirini çarşıya gönderip sattırdı. Parasıyla bir köle alıp azat etti. Fatıma'nın bu hareketi Resulullah'a söylenince Fatıma'yı ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun dedi. 5109 Ebu Hureyre'den ve sellem'in yanında oturduğum bir sırada bir kadın gelerek ''Ya Resulullah iki altın bilezik takınayım mı?'' dedi. ''Ateşten iki bileziğin olur.'' buyurdu. ''Kadın ya Resulullah altın kolye takabilir miyim?'' dedi. ''Aleyhissalatü vesselam boynuna ateşten kolye olur.'' dedi. ''Kadın altın küpe takabilir miyim?'' dedi. ''Aleyhissalatü vesselam ateşten küpe olur.'' buyurdu. Bunun üzerine kadın kollarını iki bileziği çıkarıp attı ve ''Ya Resulullah kadın kocasına süslenmezse yanında kıymeti olmuyor.'' dedi. Ali sallallahu aleyhi ve öyleyse gümüş küpe yaptır. zaferen yahut misk ile sararsın buyurdu. Bu hadis zayıftır 5110 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi ve kollarımda altın bilezikleri görünce sana bunlardan daha güzelini söyleyeyim mi? Bunları çıkarsan da gümüşten yaptırsan sonra da zaferandan sarıya boyasan daha güzel olur. buyurdu. 5111 ve 112 Ali'den Allah'ın nebisi sağ eline ipek sol eline altın aldıktan sonra bu iki ümmetimin erkeklerine haramdır buyurdu 5113 Ebu Musa'dan aleyhissalatü vesselam altın ve ipek ümmetimin kadınlarına helal erkeklerine haram kılındı buyurdu 5114 5127'ye kadar yine aynı 5128 ve 29 Arcefe bin Esad'dan cahiliye devrinde Kulap savaşında burnum isabet aldı gümüş burun yaptırdım bilahare bu kokunca aleyhissalatü vesselam altın burnu yaptırmamı emretti. 5130 Said bin Müseyyep'ten Hazreti Ömer Suheyb'e görüyorum ki altın yüzük takınırsın dedi. Suheyb de bunu senden hayırlısında gördüm. O bir şey demedi dedi. Kimdir o dedi? Suheyb Resulullah dedi. Badis zayıftır. 5131 İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve selam altın yüzük taktırıp yaptırıp taktı. Bunu gören herkes altın yüzük yaptırdı. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve selam bu yüzüğünü takıyordum fakat bundan sonra onu hiç takmayacağım dedi ve altın yüzüğü çıkarttı. Resulullah'a uyarak asabını hepsi altın yüzükleri çıkarttılar. 5132 ve 3 Hubeyre bin Berimeden Ali ve Ali vesselam bana altın yüzük ipek giymeyi altın üzerine minber koyup atın üzerine minder koyup binmeyi ayı, bir ayı yasak etti dedi. 5134 ve 135 yine aynı cia arpa buğdaydan yapılan içkidir 5136-137-138 sasa bin suhan'dan ali'ye ve vesselam sana yasak ettiği şeyleri bize de yasak et dedim ali resulullah bana su kabağını sırlı küpü birayı altın yüzüğü ipekli elbiseyi, ipek elbiseyi ve atın üzerine minder koymayı yasak etti dedi 5139'dan 144'e kadar Ali'den Ali Salatü Vesselam bana üç şeyi yasak etti: altın yüzük takmayı, ipek elbise giymeyi, koyu kırmızı elbise giymeyi, ruku ve secdede Kur'an okumayı. 5145 ve 146 Ali'den Ali Salatü Vesselam bana altın yüzük takmayı, ipek elbise giymeyi, ruku da Kur'an okumayı ve kırmızı elbise giymeyi yasak etti. 5147 ve 148 yine aynı. 5149, 50, 51 yine aynı. 5152 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam altın yüzük takmamı men etti. 5133 İmran'dan Aleyhisselatü Vesselam ipek elbise giymeyi, altın yüzük takmayı, sırlı küpleri kullanmayı, onlarda su bulundurmayı yasak etti. 5154 Ebu Said El Hudri'den, Ali sallallahu aleyhi ve huzuruna Necran'dan bir adam geldi. Parmağında altın yüzük vardı. Bunu görünce Ali sallallahu aleyhi ve şüphesiz yanıma elinde cehennemden bir ateş parçası olduğu halde geldin dedi ve adamdan yüz çevirdi. 5155 Para nazipten Parmağına altın yüzük takmış bir adam Resulullah'ın yanında oturuyordu. Resulullah'ın da elinde bir baston vardı. Ali sallallahu aleyhi ve bastonla adamın eline vurunca adam ne yaptım ya Resulullah dedi. ve vesselam parmağındaki şu yüzüğü çıkarır mısın dedi. Adam yüzüğü çıkarıp attı. Daha sonra yüzük ne oldu dedi. Adam attım dedi. Sana onu at demedim. Onu satıp parasıyla faydalanmanı emrettim buyurdu. 5156 Ebu Sarabetül Huşni'den. ve vesselam parmağımda altın yüzüğü görünce yanındaki bastonu ile elime vurdu. Ben de Resulullah'a görmeden yüzüğü çıkarttım attım Resulullah bunu fark edince galiba canını acıttık ve seni zarara soktuk dedi 5157'den 159'a kadar yine aynı 5160 Resulullah'ın huzuruna demir yüzük takmış bir adam geldi bunu görünce Resulullah ne oluyor üzerinde cehennem ehlinin zinetini görüyorum dedi tüm üzerine adam yüzüğünü çıkarttıktan sonra tüm yüzük takılmış olarak geldi seferde ne oluyor senden? Putların kokusunu alıyorum deyince tunç yüzüğü de çıkarttı ve ya Resulullah yüzüğü neden yapayım dedim. Gümüşten yap ağırlığı bir miskale ulaşmasın buyurdu. Bu de zayıftır. 5161 Enes'ten aleyhissalatü vesselam gümüş yüzük yaptırdı. Kaşı Habeş modeliydi ve kaşında Muhammed'in Resulullah nakşedilmişti. 5162'den 166'ya kadar Enes'ten aleyhissalatü vesselam gümüş yüzüğü vardı. Onu mühür olarak kullanırdı. Sağ eline takardı. Kaşı h modeliydi. Kaşını avuç tarafına getirirdi. 5166 67 yine aynı. 5168 Ebu Seleme'den Aleyhisselatü Vesselam yüzüğünü sağ elinin parnağına takardı. 5169 Abdullah bin Cafer'den Aleyhisselatü Vesselam yüzüğünü sağ elinin parnağına takardı. 5170 Muaykıptan yüzüğü, mührü, gümüş kaplamalı demirdendi. Yüzük mühür ya bazen benim elimde olurdu. muaykıp Resulullah'ın mühürdariydi. Badis zayıftır. 5171 Ebu el-Hudri'den Resulullah'ın yanına Bahreyn'den bir adam geldi selam verdi. Resul-i selamını almadı. Altın yüzük takılmış. İpek çubbe giymişti. Bunları çıkarttıktan sonra selam verdi. Selamını aldı. Bunun üzerine adam Ya Resulullah birer önce sana geldim. Benden yüz çevirdin. O zaman elinde cehennem ateşinden bir parça var dedi. O adam o halde çok ateş parçaları getirdim dedi. Ali sallallahu aleyhi ve getirdiğin altınlar bizim nazarımızda harının taşından farsızdır. Fakat o altınlar dünya hayatı için gereklidir dedi. Adam öyleyse yüzüğü neden yaptırayım dedi. Ali sallallahu aleyhi ve gümüşten yahut turuştan dedi. Bu hadis sahihtir. 5172 Enes'ten Ali sallallahu aleyhi ve gümüş yüzük takındı. Ee, bu yüzük gibi yaptırmak isteyenler yaptırsın nakışını bunun gibi yaptırmasın buyurdu 5173 yine aynı 5174 Enes'ten müşriklerin ateşine yanmayın yüzüklerinizin üzerine Arapça yazı nakşetmeyin ifadis zayıftır 5175 ve 76 Ebu Burde'den Ali şöyle dedi Resulullah bana ya Ali Allahu Teala'dan hidayet ve doğruluk iste buyurdu yüzüğünü şahadet ve orta parnağına takmamı men etti. Yüzüğü şehadet ve orta parnağı takmayı men etti. 5177 yine aynı. 5178 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam tuvalete girerken yüzüğünü çıkarırdı. Baris zayıftı. 5179 ve 80 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam altın yüzük taktırdı. Kaşını avucundan yana çevirdi. Bunu gören ashab hep altın yüzük yaptılar. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam altın yüzüğü çıkarttı ve bunu bir daha takmayacağım dedi. Resulullah'a bakarak Asap'ta altın yüzükleri çıkardılar. 5181 İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem altın yüzük taktı. Sonra onu çıkarttı. Gümüş yüzük taktı. Kaşına da Muhammedin Resulullah yazdırdı. Herhangi bir kimsenin bunu yüzünün kaşına yazdırması doğru değildir buyurdu. Yüzünün kaşını avuç tarafına getirdi. 5182 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam altın yüzüğü 3 gün takındı. Asap arasında altın yüzük yaptırdığını görünce çıkarttı. Sonra gümüş yüzük yapılmasını ve kaşına Muhammed'in Resulullah nakiş edilmesini emretti. Bu yüzüğü dar Beka'ya irtihal edinceye kadar elindeydi. Daha sonra Ebu Bekir aldı. Ebu Bekir'in vefatından sonra Ömer eline aldı. Onu da vefatından sonra Hilafetin 6 senesine kadar Osman elinde kaldı. Devlet büyüyüp mühürleyecek yazılar çoğalınca yüzüğü Ensar'dan bir adama teslim etti. Onunla resmi yazıları mühürlüyordu. Bir gün adam Hazreti Osman'ın Kalip denilen kuyusuna gitti. Yüzüğü kuyuya düşürdü. Arandıysa ise de bulunamadı. Bunun üzerine Hazreti Osman kayıp yüzüğün aynısının yazılmasını ve üzerine Muhammed'in Resulullah kazınmasını emretti. 5183 yine aynı. 5184 Ebu Bekir'den Salim'in yanında oturduğum bir sırada yanımıza Ümmü Benine'in kafilesi geçti. Hayvanlarda çıngırak takılıydı. Bunu görünce Salim Nafiye şu hadisi nakletti. Aleyhisselatü Vesselam çıngırak olan kafileye melekler yoldaş olmaz buyurdu. Daha sonra baksana bunlarda ne kadar çıngırak var dedi. 5185 ve 86 yine aynı 5187 Ümmü Selemed'in Aleyhisselatü Vesselam Melekler çıngırak olan eve girmezler ve yanlarında çıngırak olan kafileye yoldaşlık yapmazlar dedi. 5188 Ebul Ahvas babasından naklediyor. Aleyhissalatü Vesselam'ın yanında oturuyordum. Elbisem pecmurdaydı. Bana servetin var mı dedi. Bende evet ya Resulullah. Her çeşit malım var dedim. Resulullah Aleyhisselam Allah sana mal verince eseri üzerinde gözüksün yani temiz giyin buyurdu. 5189 yine aynı 5190 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem beş şey fıtrat ve yaradılış icabıdır. Bıyık kısaltmak, koltuk altını almak, tırnakları kesmek, etek tıraşı ve sünnet olmak buyurdu. 5191 İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kısaltın, sakalları uzatın buyurdu. 5192 Abdullah bin Cafer'den Babam Cafer'in vefatından üç gün sonra Aleyhisselatü Vesselam bize gelerek bugünden sonra kardeşimi ağlamayın dedi. Daha sonra kardeşim oğullarını çağırın dedi. Bizi huzuruna getirdiler. Kuş yavruları gibiydik. Bize gelince bana bir berber çağırın dedi ve başımızı tıraş etmesini emretti. 5193'ten 96'ya kadar i̇bn Ömer'den, Ali Aleyhisselatü Vesselam Başın bazı yerini tıraş edip bazı yerini bırakmayı yasak etti. 5197 Beradan ve vesselam yiğit, orta boylu, iki omuzun arası geniş, sık sakallı ve al yanaklıydı. Saçları kulak yumuşaklarına kadar inerdi. Onu gördüm, üzerinde kırmızı bir elbise vardı. Ondan daha güzel bir kimseyi görmedim. 5198 Beradan, Uzun saçlı, iyi ve temiz giyinmiş Resulullah'tan güzel hiç kimseyi görmedim. Saçlar omuzlarına kadar dökülüyordu. 5199 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam'ın saçları kulaklarının yarısına kadardı. 5200 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam'ın saçları omuzlarına dökülüyordu. 5201 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam bize geldiği bir sırada saçları dağınık bir adam görünce bu adam saçlarını düzeltecek bir şey bulamıyor mu dedi. 5202 Ebu Katade'den saçlarım uzun ve gürdü. Ona iyi bakmamı, temiz tutmamı ve her gün karamamı emretti. 5203 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam saçını ayırmadan bırakırdı. Müşrikler saçlarını ikiye ayırırdı. Aleyhisselatü Vesselam bir hususla emrolunmadığı şeylerde ehli kitaba uymayı severdi. Daha sonra Aleyhisselatü Vesselam saçlarını ayırdı. 5204 Bu Ali sallallahu ve çok saç taramayı men ederdi. 5205 Ayşe annemizden Ali sallallahu ve sellem abdest ve gusulde ayakkabı giyerken saçları tararken sağdan başlamayı severdi. 5206 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu ve Yahudi ve Nasraniler saçlarını boyamazlar. Siz onlara uymayın, saçlarınızı boyayın buyurdu. 5207 Cabir'den Ebu Kuafey'i Resulullah'ın yanına getirdiler. Saçı ve sakalı papatya gibi ağarmıştı. Bunu görünce aleyhissalatü vesselam kına yakın buyurdu. 5208 Ubey'ten İbni Ömer'i gördüm. Sakalını sarıya boyuyordu. Niçin böyle boyadığını sorunca Resulullah'ın sakalını sarıya boyarken gördüm dedi. 5209 yine aynı. 5210 Humeyd bin Abdurrahman'dan Muaviye'yi dinledim. Minbere çıktı. Koynundan bir tutam saç çıkararak Ey Medineliler! Nerede alimleriniz? Resulullah böyle takma saçı yasak ettiğini ve İsrailoğulları kadınları böyle peruk takınca helak oldular dediğini işittim." dedi. 5211 aynı. 5212 ve 13 İbnül Üseyyep'ten yine aynı. 5214 İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve başına Taç takana lanet etti. 5215 Esma'dan ve Vesselam'ın huzuruna bir kadın gelerek Ya Resulullah, kızım gelin oluyor, hastalandı, saçları döküldü. Başına yapma saç, peruk taksam bana günah olur mu dedi. Yapma, saç takan ve taktırana Allah lanet etsin dedi. 5216 İbn Ömer'den ve Vesselam Başına peruk takan ve taktırana, cildine dövme yapan ve yaptırana lanet etti. 5217 Abdullah'dan Allah yüzünün kıllarını alan ve dişlerini incelten kadınlara lanet etsin. Şunu bilin ki Resulullah'ın lanet ettiğine lanet ediyorum. 5218 Abdullah'dan ve vesselam cildine dövme yapan, dişlerini incelten ve yüzünün kıllarını alarak Allah'ın yarattığı şekli bozan kadınlara lanet etti. 5.219 Abdullah'dan, yüzünün kıllarını alan, dişlerini incelten, cildine dövme yaptıran, Allah'ın yarattığı şekli bozan kadınlara Allah lanet etsin. Abdullah'ın bu sözünü duyan bir kadın yanına gelerek Abdullah'a, sen mi böyle böyle söylersin deyince Abdullah, Resulullah'ın söylediğinin için söylemeyeyim diye cevap verdi. 5.220 yine aynı. 5.221 ve 22 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam, erkeklerin ciltlerini zaferandan boyamalarını menetti. Bu hadis 5221:23 5221 23 Enes'ten Ali sallallahu ve koku getirilince geri çevirmezdi. 5224 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu ve kime koku verirse geri çevirmesin. Çünkü kokunun taşınması, kolay kokusu, kolay kokusu güzeldir buyurdu. 5225 Abdullah'ın zevcesi Zeynep'ten Ali vesselam kadınlara hitaben yatsı namazına geliniz koku sürülmeyiniz buyurdu. 5226 27 yine aynı 28 yine aynı. 5229 Ebu Said'den Ali sallatü vesselam yüzünün kaşına misk dolduran bir kadını anlattı ve en güzel koku onun yüzünün kaşına doldurduğu kokudur buyurdu. 5230 Ebu Musa'dan Ali sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle ipek ve altını müminin kadınlarına helal erkeklerine haram kıldı. 5231 İbn Abbas'tan kırmızı elbise giymekten altın yüzük takmaktan ve rek'a'da Kur'an okumaktan nehyettim. Nehy yolumdur. 5232'den 39'a kadar Ali'den Ali sallallahu aleyhi ve selam Altın yüzük takmamı, rükuda Kur'an okumamı, ipekli kumaş ve koyu kırmızı elbise giymemi bana yasak etti. Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem altın yüzük takmayı yasak etti. 5240 İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem altın yüzük yaptırdı. Onu takınca ashabıyla beraber altın yüzük taktırdı. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam ben bu yüzüğü takıyordum fakat artık onu hiç takmayacağım dedi ve yüzüğü parnağından çıkarttı. Bunu gören Ashab altı yüzükleri çıkardılar. 5241 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüğünün kaşında Muhammeden Resulullah yazıyordu. 5242 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam gümüş yüzük yaptırdı. Kaşı Habeşistan modeli yazısı Muhammeden Resulullah idi. 5243 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Bizanslara mektup yazmak isteyince asap yazı mühürlü olmazsa onlar mektubu okumaz dedi. Bunun üzerine gümüş yüzük mühür yaptırdı. Kaşına da Muhammeden Resulullah ibaresini nakşettirdi. 5244'ten 46'ya kadar yine aynı 5247 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam yüzük yaptırdı ve üzerine Muhammeden Resulah yazısını nakşetti. Hiç kimse yüzüğüne bu yazıyı nakşetmesin dedi. Resulullah'ın serçe parnağında yüzüğünün parnaklığını hala görüyorum. 5248 Enes'ten yüzüğü sahiline takardı. 5249 Nesden Ali Sallallahu Aleyhi ve Saliham yüzünün beyazlığı sol elinin serçe parnağında sanki görüyorum. 5250 Sabitten aynı. 5251 Ebu Berde'den Ali Ali Sallallahu Aleyhi Vesselam bana yüzüğü, şahadet ve orta parnaklarıma takmayı yasak etti, buyurdu. 5252 aileden Ali Sallallahu Aleyhi Vesselam yüzüğü, şahadet, orta ve onun yanındaki parnaklarıma takmamı yasak etti, buyurdu. 5253 İbn Ömerden Ali Sallallahu Aleyhi Vesselam altın yüzük takıyordu, sonra çıkardı, gümüş yüzük yaptırdı, yerine üzerine de Muhammeden Rasulullah yazısını nakşettiirdi. Daha sonra. Bu yüzüğümdeki yazıyı hiç kimse yüzüğüne yazdırmasın dedi. Yüzüğünün kaşını avucunun içine getirdi. 5254 i̇bn Abbas'tan Abbas'tan ve vesselam yüzük yaptırdı. Bir süre taktıktan sonra sabahtan beri meşgul ediyor bu beni dedi. Bir ona bakıyorum bir size bakıyorum dedi. Daha sonra onu çıkardı. 5255 i̇bn Ömer'den Yine aynı 5256 NS'ten Ali Salatü vesselam gümüş yüzüğü bir gün taktı. Bunu gören herkes gümüş yüzük yaptırıp taktı. Bunun üzerine Ali Salatü vesselam yüzüğü attı. Asapta attılar. 5257 aynı muhteva. 5258 yine altın yüzük yaptırıp attığını bahsediyor. 5259 Ebl Ahvas babasından naklediyor. Ali vesselam'ın huzuruna girdim. Elbisemi peçmürde görünce malın var mı dedi. Ben de evet. Allah bana her türlü mal verdi deyince Ali vesselam malın olunca üzerinde görünsün buyurdu. 5260 Ömer bin Hattab'tan mescidin kapısında çizgili ipekli kumaştan bir hırka satılıyordu. Ali sallatü vesselama ya Resulallah bunu cuma günleri ve huzuruna gelen heyetlerin yanına giymek için alsan deyince Ali sallatü vesselam bunu ancak ahirette nasip olmayanlar giyer dedi. Bilahare o hırkalardan Resulullah'a getirdiler. Bir tanesini bana giydirdi. Bunun üzerine ya Resulullah bunu bana giydirin. Giydirdin. Halbuki bunun hakkında neler söyledin dedi. Aleyhissalatü Vesselam onu sana devamlı giy diye giydirmedim. İstersen giy, istersen sat dedi. Hazreti Ömer o hırkayı bir müşrik olan anadan kardeşine giydirdi. 5261 NS'ten Ali Salatu vesselam'ın kızı Zeynep'in üzerinde çizgili ipek en tarihi gördüm. 5262 NS'ten Ümmü Gülsüm'ün üzerinde enine doğru çizgili ipek geldise gördüm. 5263 Ali'den Ali Salatu vesselama ipek kumaştan çizgili iki elbiselik hediye ettiler. O da bana gönderdi. Onu giyince yüzünden bana kızdığını anladım. Onu sana giy diye vermedim. O da kadınlara vermem emretti. Ben de aralarında bölüştürdüm. 5264 İbn Ömer'den, Ömer pazar'a çıktığında bir İstebrak kalın ipek kumaştan hülle satıldığını gördü. Hemen Resulullah'ın yanına gelerek ''Ya Resulullah, hülleyi satın al. Cuma günleri ve heyetler geldiğinde giyersin deyince ince Ali sallallahu aleyhi ve sellem onu ancak ahirette nasip olmayanlar giyer dedi. Sonra Ali sallallahu aleyhi ve sellem'a o hüllelerden üç tane hediye geldi. Onların birini Ömere, birini Ali'ye, birini de Usamieye verdi. Bunun üzerine Ömer Resulullah'ın yanına gelerek Ya Resulullah ipek elbise hakkında neler söyledin sonra onu bana gönderdin deyince onu sat ihtiyacını gör yahut da hanımlarına bölüştür. Başörtüsü yapsınlar buyurdu. 5265 yine aynı 5266 Abdullah bin Ukeyim'den Huzeyfe Duhkan'dan su istedi. Adam gümüş kaplan suyu getirince Huzeyfe aldı fırlattı. Sonra da Duhkan'dan Özür dileyerek gümüş kaptan su içmem caiz değildim. ve selam altın ve gümüş kaplardan su içmeyin. Dibaç ve ipekte giymeyin. Bunlar dünyada kafirlerin ahirette bizimdir derken işittim dedi. 5267 Vakit bin Amır'dan Enes bin Malik Medine'ye geldiğinde ziyaretine gidip ona selam verdim. Sen kimdensin dedi. Ben Said bin Muaz'ın oğlu Amır'ın oğlu vakidim dedim. Enes şüphesiz Said büyük adamdı uzun boyluydu dedikten sonra ağladı daha sonra aleyhissalatü vesselam düğme hükümdarları ukayyri elçi olarak gönderdi o da resulullah'a altın sırmalı ipek bir cüppe gönderdi aleyhissalatü vesselam gelen cüppeyi giydi minbere çıkıp biraz oturdu konuşmadan geri indi asap ellerini sürmeye başlayınca aleyhissalatü vesselam cüppe hoşunuza mı gitti cennette saidin mendilleri bu gördüğünüz cüppeden daha güzeldir buyurdu 5268 Cabir'den yine o İpek hadisi 5269 Sabit'ten Abdullah bin Zübeyr Minber'de hutbe okurken şu hadisi söyledi Muhammed Aleyhisselam dünyada ipek giyen onu ahirette asla giyemez buyurdu 5270 Halife'den yine aynı 5271 İmran bin hattandan Abdullah bin Abbas'tan ipek elbise giymenin hükmünü sordum. Ayşe'ye sor dedi. Ayşe'ye sordum o da Abdullah bin Ömer'e sor dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Ömer'e sorunca Ebu Hafs bana Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in kim dünyada ipek elbise giyerse ahirette giyemez buyurduğunu söyledi. 5272 73 aynı 5274 Berabeen Azib'ten Ali sallallahu aleyhi ve sellem bana 7 şeyi emretti, 7 şeyi de yasak etti. Yasak ettiği şeyler altın yüzük, gümüş kap, eğerin üzerine minber koyup binmek, dokunmasının çoğu ipek olan kumaş, istibrak kalın ve sert kumaş, dibaç ince ipek kumaş ve ipek. 5275 ve 76 Enes'ten Ali Salati ve selam Abdurrahman bin Affez ve Zubeyr bin Avvama, vücutlarındaki kaşıntıdan dolayı ipek elbise giymelerine müsaade etti. 5277 Süleyman et Ebu Osman'ın nehti şunu anlattı. Utbe bin Fergat beraber o sırada Hazreti Ömer'e mektubu geldi. Mektupta ve Vesselam ipek elbiseyi ancak ahirette bulunan mahrum olanlar giyer buyurdu. Ebu Osman hadisi okurken şahadet ve orta parnağıyla abasının ipek çizgilerine işaret ederek ancak bu kadarı caizdir dedi. Bakınca abasının ipek düğmeleri ve iki parnağı genişliğinde ipek çizgilerini gördüm. 5278 Suveyt bin Gafle'den Ömer elbisenin üzerinde ancak dört parmak genişliğinde ipek bulunmasına müsaade etti. 5279 Bera'dan Resulullah'ı gördüm. kırmızı hulle giymiş, saçlarını taramıştı. Ne ondan önce ne de ondan sonra o kadar güzel bir kimse görmedim. 5280 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok sevdiği elbise Yemen hırkasıdır. 5281 Abdullah bin Amr'dan. Aleyhissalatü Vesselam üzerimdeki kırmızı elbiseyi görünce bunlar küfer elbisesidir bunları giyme buyurdu. 5282 Abdullah bin Amr'dan üzerimde iki kırmızı elbiseyle Resulullah'ın huzuruna girince kızdı ve git bu elbiseyi çıkar at dedi. Ben de nereye atayım dedim ateşe dedi. 5283 Ali'den Aleyhissalatü Vesselam altın takmayı, ipek elbise ve koyu kırmızı elbise giymemi, Reküde Kur'an okumamı yasak etti. 5284 Ebu Rimseden Ali salatü vesselam iki yeşil elbise giyinmiş olarak yanımıza geldi. 5285 Habab bin Elerat'ten Kabe'nin gölgesinde hırkasına yaslanan Resulullah'a müşriklerin zulmünden şikayetlenerek bizim için Allah'a dua edip yardım istemeyecek misin dedik. 5286 yine aynı 5287 Semure'den Ali salatü vesselam beyaz elbise giyin çünkü o temizliğe daha uygun ve daha güzeldir. Ölülerinizi de beyazla kefenleyin buyurdu 5288 yine aynı 5289 Misfermin Mahreme'den aleyhissalatü vesselam abaları taksim etti mahremeye bir şey vermedi. Bunun üzerine babam mahreme yavrum beni Resulullah'ın yanına götür dedi. Beraber Resulullah'ın evine varınca gir Resulullah'ı bana çağır dedi. Onu çağırdım Ali vesselam üzerinde bir abayla babamın yanına geldi ve bunu senin için ayırmıştım dedi. mahrem abaya baktı ve onu giydi, gitti. 5290 İbn Abbas'tan Ali ve vesselam Arafat'ta konuşurken işittim. O sırada izar etek bulamayanlar şalvar giysin, fabuç nal bulamayanlar da mes giysinler buyurdu. 5291 Abdullah bin Ömer'den Ali ve vesselam Gurur ve kibirinden büyüklenerek eteklerini yerde süren bir adama kıyamete kadar yere batacaktır, buyurdu. 5292 ve 93 Abdullah'tan, Ali sallallahu aleyhi ve Selam Kim gururundan elbisesini yerde sürürse, Allahu Teala kıyamet günü onun yüzüne bakmaz, buyurdu. 5294 Huzeyfe'den, Ali sallallahu aleyhi ve Selam Eteklerin uzunluğu bacakların yarısına kadardır. Daha uzatmak isteyen biraz daha uzatsın. Daha fazla uzatmak isteyen biraz daha uzatsın. Fakat topuklara kadar indirmesin buyurdu. 5295 ve 6 Ebu Kureyre'den Aleyhisselatü Vesselam topukları aşan etekler ateştedir buyurdu. 5297 İbn-i Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam allah Teala etekleri fazla uzatanlara rahmet gözüyle bakmaz buyurdu. 5298 Ebu Zerden, Ali sallallahu aleyhi sallam, Kıyamet günü üç kimseyle ne konuşur ne onları günahlarından arındırır. Ayrıca onlar için elem verici azap vardır. Yaptıkları iyiliği başa kalkanlar, etekleri çok uzatanlar, yalan yeri yemin ettirerek sattıkları malı zorla güzel göstermeye çalışanlar. 5299 İbn Emden, Ali sallallahu aleyhi Kim kibirlenerek eteklerini, entaresini ve sarığını yere kadar uzattır sürüklerse, Allah kıyamet günü ona rahmet nazarıyla bakmaz buyurdu. 5300 salim babasından Abdullah bin Ömer Ali sallallahu aleyhi ve sellem Allah kıyamet günü büyüklenerek elbisesinin eteklerini yere süreyen kimseye rahmet nazarıyla bakmaz dedi. Bunu dinleyen Ebubekir ya Resulallah eteğimin bir tarafını tutmazsam sarkıyor deyince sen eteklerini büyüklenerek uzatanlardan değilsin dedi. 5301 İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem ''Kendini beğenenlerden kim eteklerini yerde sürürse Allah ona rahmet nazarıyla bakmaz.'' dedi. Bunu dinleyen Ümmü Seleme, ''Ya Resulullah kadınlar eteklerini nasıl yapacaklar?'' dedi. Aleyhisselatü Vesselam, ''Erkeklerinkinden bir karış uzun.'' dedi. Ümmü Seleme o zaman ayakları açıkır, gözükür deyince, ''Öyleyse bir arşın, iki karış.'' dedi. Bunlar fazla uzatmazlar buyurdu. 5302-3-4'te Ümmü Seleme'den, ve Vesselam'dan kadınların etekleri hakkında sorulunca, Erkeklerinden bir karış uzun yaparlar dedi. Ben de öyle yaparlarsa ayakları açılır dedim. Resulullah bir arşını uzatırlar daha fazla uzatmazlar buyurdu. 5305 ve 6 Ebu Said'den ve Vesselam don giymeden kolsuz tek bir elbiseye bürünüp dizleri dikerek oturmayı yasak etti. 5307 Cabir'den Allah'ın Resulü dizleri dikerek oturmayı ve kolsuz bir tek elbiseye bürünmeyi yasak etti. 5308 Amr bin Hurayza'dan Ali salatü vesselam'ı gördüm. Siyah sarık sarmıştı. 5309 Cabir'den Ali salatü vesselam Mekke'nin fethi günü ihram giymeden başında siyah sarık olduğu halde Mekke'ye girdi. 5310 Cabir'den Ali salatü vesselam Mekke'nin fethi günü başında siyah sarıkla Mekke'ye girdi. 5311 Amr bin Umeyye'den Sanki şimdi Resulullah'ı siyah sarık görmüş, sarığın bir ucunu omuzlarından üzerine sarkıtmış olduğu halde minberin üzerinde görür gibiyim. 5312 ve 13 Ebu Talha'dan Ali sallallahu aleyhi ve resim ve köpek olan eve melekler girmez buyurdu. Ebu Talha, Ali sallallahu aleyhi ve sellem köpek ve heykellerin bulunduğu eve melekler girmez buyurdu. 5314 15 yine aynı. 5.316 Ali'den yemek yaptım, peygamberi davet ettim. Geldi odaya girip üzerinde resimler olan perdeyi görünce geri çıkarak resim bulunan eve melekler girmez dedi. 5.317 Ayşe annemizden ve Vesselam biraz evvel dışarı çıktı. Sonra geri girdiğinde üzerinde kanatlı at resimleri bulunan ince perde asmıştım. Onu görünce bunu çıkar dedi. 5.318 Ayşe annemizden Üzerinde kuş resimleri bulunan perdemiz vardı. Kıble tarafına asmıştık. İçeri girenin karşısına geliyordu. Bu yüzden Aleyhisselatü Vesselam Ayşe perdenin yerini değiştir. Çünkü içeri girip onu gördükçe dünyayı hatırlıyorum dedi. Desenli kadife elbisemiz vardı. Onu giyiyorduk, bozmadık. 5319 Ayşe annemizden. Evimde üzerinde resimler bulunan kumaş vardı. Bunu yerine perde yaptım. Resulullah namaz kılarken karşısına geliyordu. Daha sonra Ayşe bunu karşımdan kaldır deyince perdeyi çıkarttım. 5320 Abdurrahman bin el-Kasım babası Kasım'dan o da Ayşe annemizden üzerinde elbiseler bulunan bir perde asmıştım. Aleyhisselatü Vesselam girince çıkardı ben de perdeyi kestim iki yastık yaptım. 5321 Ayşe annemizden odamın yüklüğünde üzerinde resimler bulunan ince bir perde taktım. Aleyhisselatü Vesselam seferden dönünce perdeyi çıkardı ve kıyamette en şiddetli azap görenler yaratmada Allah'a benzemek isteyenlerdir buyurdu. 5.322 yine aynı 5.323 İbn Abbas'tan ee, Iraklı bir adam gelerek ben şu resimleri yapıyorum bunlar hakkında ne dersin dedi İbn Abbas yaklaş dedi Muhammed'i kim dünyada bir resim yaparsa kıyamet günü ona yaptığı resme can verdiği sıkıştırırlar o da bir türlü can veremez derken işittim dedi. 5324 İbn Abbas'tan Ali sallallahu aleyhi ve kim resim yaparsa ahiret gününe can verinceye kadar azap olunur fakat can veremez buyurdu. 5325 yine aynı 26 27 28 29 aynı. 5330 Ebu Hureyre'den Cibril Ali sallallahu aleyhi ve yanına girmek için izin ister. Gir deyince Cibril nasıl gireyim? Evinde üzerinde resimler bulunan perde var. Ya o resimleri Kafasını koparırsın ya da perdeyi yere yaygı yap, tepelersin. Biz melekler resim bulunan eve girmeyiz. buyurdu. 5331 Ayşe annemizden Ali sallatü Vesselam çarşaflarımızda namaz kılmazdı. 5332 ve 33 enes'ten Ali sallatü Vesselam'ın topucunun üzerinde takunya kayışı gibi çaprazlama iki kayış vardı. 5334 Ebu Khrayeer'den Ali Silahat ve hanginizin topucunun tekinin kayışı koparsa tamir etsin tek topuşla yürümesin. 5335 yine aynı. 5336 Enes'ten Ali Silahat ve Sılam bu meşin minber üzerine yatmıştı terledi. O sırada Ümmü Süleym kalktı. Resulullah'ın terini silip bir şişeye koymaya başladı. Ali Silahat ve bunu görünce ne yapıyorsun Ümmü Süleym dedi. Ümmü Süleym terini kokumun içine koyuyorum deyince Resulullah güldü 5337 Semura İbnu Sehim'den Ebu Haşim bin Utbe'nin evinde misafirdim hayli ihtiyarlanmıştı o sırada Maviye ziyaretine geldi Ebu Haşim ağladı Maviye niçin ağlıyorsun ağrıyan bir yerin mi var yoksa dünyaya mı üzülüyorsun dedi dünyanın sefası gitti dedi Ebu Haşim Bunların hiçbirine değil fakat Resulullah bana bir tavsiyede bulundu. Keşke onu yapsaydım. Bana demişti ki, belki sen kumlar arasında bölüşülen servete kavuşacaksın. O servetten sana bir hizmetçi, bir de din uğrunda Allah yolunda savaşacağım binek yeter. Servete kavuştum ama onu biriktirdim dedi. 5338 Umame bin Sehilden, a.s.m. kılıcının kapsazının ucu gümüştendi. 5339 Enes'ten Resulullah'ın kılıcının kınının ucu ile kabzasının ucu gümüşlendi. Kınının üzerinde de gümüş halkalar vardı. 5340 yine aynı. 5341 Ali'den ve selam dua etmemi Allah'ım bana doğruluk, itidal ve hidayet ver. Eğerin üzerine ipek minder koyup oturmamı da menetti. 5342 Ebu Rifa'dan ve vesselam hutbe okurken yanına yaklaşarak Ya Resulullah garip bir adamım dinimi öğrenmek istiyorum. Dinimin ne olduğunu bilemiyorum dedim. Bunun üzerine ve vesselam hutbeyi bıraktı. Yanıma geldi. Ayakları demir olan iskemlerin üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğrettikten sonra tekrar gitti. Hutbesini bitirdi. 5343 Ebu Cuheyfe'den Bat havadisinde Resulullah ile beraberdik. Medine'ye gitmek üzere kırmızı otada oturuyordu. Yanında da insanlar vardı. O sırada Bilal ezan okudu. Hanyal esselah, hanyal el felah derken yüzünü sağa sola çeviriyordu.